A stick, a stone It's the end of the road It's the rest of a stump It's a little alone It's a sliver of glass It is life, it's the sun It is night, it is death It's a trap, it's a gun The oak when it blooms A fox in the brush The knot of the wood The song of a thrush The wood of the wind A cliff, a fall A scratch, a lump, it is nothing at all It's the wind blowing free, it's the end of the slope It's a beam, it's a void, it's a hunch, it's a hope and the riverbank talks of the waters of march it's the end of the strain it's a joy in your heart the foot the ground the flesh and the bone the beat of the road a slingshot stone a fish a flash a silvery glow a fight a bet the range of a bow The bed of the well The end of the line The dismay in the face It's a loss, it's a find A spear, a spike A point, a nail A drip, a drop The end of the tail A truckload of bricks And the soft morning light The shot of a gun in the dead of the night A mile, a must A thrust, a bump It's a girl, it's a rhyme It's a cold, it's the mumps, the plan of the house, the body in bed, and the car that got stuck, it's the mud, it's the mud, a float, a drift, a flight, a wing, a hawk, a quail, the promise of spring, and the riverbank talks of the waters of march, it's the promise of life, it's the joy in your heart. is Joe. It's a A sliver of glass, a life, the sun, a night, a death, the end of the run, and the riverbank talks of the waters of March, it's the promise of life, it's the joy in your heart, and the riverbank talks of the waters of March, it's the end of strain. Evet herkese merhaba. Bugün Hikayenin Kadın Hali programında Banu Çadırcı ile birlikteyiz. Hoş geldin Banu. Merhaba Ayşegül. Ee, şimdi Banu ile sohbete geçmeden önce ben bu parçayı biraz e, tanıtmak istiyorum. Waters of March isimli bir da girdik programa. Tok Tok Tok grubu söyledi. Ee, Tok Tok Tok Almanya kökenli bir grup. Ee, babası Nijeryalı, annesi Alman olan Tokumbo Akinro ee, vokallerdeydi. Ee, Morten Klein'de. Danimarkalı bir baba ve Alman bir annenin e, oğlu e, Onların arkadaşlarıyla birlikte oluşturdukları bir grup e, Tok Tok Tok e, Tok Tok'un bu parçası hem kendi parçalarını söylüyorlar Kendi besteleri var hem de aynı zamanda e, farklı e, parçalara yorumlar getiriyorlar e, İlginç yorumlar bu da o ilginç yorumlardan birisiydi Waters of March e, Portekizce yazıyor e, Kökenin Portekizce olan bir Brezilya parçası. Antonio Carlos Jobim'in e, meslediği ve e, liriklerini yazdığı bir parça. E, bütün parça boyunca izlemişsinizdir zaten. Bir hikaye yok, hatta cümle yok. Böyle farklı imajlardan oluşan bir kolaj dinliyoruz. Ve çok e, coşkulu, hareketli bir akış var e, parçanın içerisinde. E, Mart suları. E, akan, hani Mart'ta akan sular e, ana teması ve çokça tekrarlanan e, söz parça içinde It's the promise of life, it's the joy in your heart Yüreğimizdeki neşe, hayatın doğurganlığı, ümitledikleri, e, müjdeledikleri diye çevirebiliriz belki e, Brezilya'da Mart e, yaz sonu oluyor Hani yazın bitişini birazcık simgeliyor geliyor Mart Mart suları bizde de yaz bitemiyor bir türlü <gülüyor> aslında bitmesini istiyoruz galiba değil mi yavaş yavaş fakat burada hani bir şey biterken aslında hayatın başka şeyleri gibi olduğu yeni başlangıçların başlangıçları müjdelediği bu bitişin biraz onu anlatan bir parça bana en azından çok İyi gelen bir parça bu. E, bugünkü Bugün konuşacaklarımızla da uygun olacağını e, düşündüm. Banu ile birlikte yoga'nın bilgeliğini e, konuşacağız. Onun yakın zamanda yaptığı menopoz e, atölye çalışmaları var. E, onları e, özellikle konuşacağız. Menopoz da hiçbir şey dünyanın sonu değil. Menopoz hiç değil. Hayatın her aşamasında aslında yeni şeyler e, de başlıyor. E, ve e, yoga'nın bilgeliği. Ee, senin deyiminle hani e, bize yeni kapılar açacak bunları düşünmek için diye evet. düşünüyorum. Ee, biraz aslında bunlara geçmeden önce senin yoga yolculuğunu konuşabilir miyiz? Senin için yoga nasıl başladı? Sen sosyoloji okudun Boğaziçi Üniversitesi'nde. Sosyoloji okudum. Ondan sonra e, uluslararası işletmecilikte master yaptım. Uzun süre ilaç sektöründe, medikal sektörde ürün müdürü olarak çalıştım. Sonra artık işin sıkıntısından kurtulmak için <gülüyor> yogaya başladım. O stresi atabilmek için yogaya başladım. İlk başta düzenli bir öğrenci değildim. Yani işte haftada bir gitmek, ayda bir gitmek ya da İstanbul'da olmadığım zaman iş nedeniyle bayağı bir İstanbul dışına çıkıyordum. Ayda bir kere belki iki ayda bir gitmek ama ondan sonra birdenbire bir şeyler değiştirdi, bir şeyler ateşlendi. Ve e, kendimi günde iki kere derse girer buldum. Yani bunlar birbirini takip eden olaylardı. Hı hı. Demek o, o an öyle bir şeye ihtiyacım varmış. Ve e, devam etti yani. E, Ondan sonra da kendi yoga hocası e, olarak buldun. Evet, evet. Bir hediye aslında bu. Bir hediye. Nasıl bir hediye? Onu biraz açar mısın? Ne ifade ediyor yoga senin için? Aa, yoga... Her cevabı bulduğum bir e, arkadaş gibi, bilim dalı demek birazcık daha soğuk tutuyor onu, daha karşıda tutuyor. Sırdaş gibi. E, Ama bir dünyayı bilme biçimi aynı zamanda değil mi? Evet, bir dünyayı mi? bilme Kendini biçimi. bilme biçimi. Evet. Ve neye cevap arıyorsak, e, yoga da bir şekilde o karşımıza çıkıyor. E, yani baş ağrım var mesela, işte... E, Hemen pozları aklıma getirmeye çalışıyorum. Hangi pozu yapabilirim diye. Bacaklarım şişiyor yazın sıcakta. Ne yapabilirim diye hemen yogaya başvuruyorum. Yani onlar benim e, havuza, bilgi havuzuna ben bunları atıyorum, atıyorum, atıyorum. Sonra ihtiyacım olduğu zaman arka arkaya, arka arkaya çıkıyor. Ve hiç beni e, yanıltmadı. <gülüyor> <gülüyor> ve de aslında bitmeyen bir yolculuk bu. Bitmeyen yolculuk. Yani sürekli kesinlikle. yeni keşifler içeren. Kesinlikle çünkü bizim durumumuz sürekli değişiyor. Bir nehir gibi sürekli aktığımız için kendi durumumuz değiştiği için de her an farklı ihtiyaçlarımız ve farklı olaylar ortaya çıkıyor. Hı hı. Ee, ben de 2002 <gülüyor> e, 2002-2003 gibi ilk e, yoga ile tanıştım evet. ve ilk başta çok yargılıydım. Yoga bana çok uzak bir şey gibi geliyordu. Hani sadece belli tür insanların yaptığı, evet. işte meditasyon ağırlıklı, evet. böyle susulan hımm evet. diye bağdaş içe dönmeden bağdaş grup evet. meditasyon yapan yani gözümün önündeki <gülüyor> imaj oydu hani evet. kendimi de hiç orada görmüyordum ee, öyle bir ihtiyaç duymuyordum bana çok uzak geliyordu ee, bunları yapmak. Fakat çok kötü bir ben rahatsızlığı çektikten ve neredeyse bir ay fizyoterapi gördükten sonra da bunun uzun dönemli tek çözümünün yoga yapmak olduğunu. Hani ya yüzmek ya yoga yapmak olduğunu anladım. Bir deneyeyim dedim. Bakalım iyi gelecek mi? Evet. Ben de senin gibi hani ilk önce haftada bir, Aha. iki haftada bir başladım. Ve de benim de şansa yani Hayatımda zor bir döneme de denk geldi, çeşitli çevre, sevdiğim insanların hastalıklarıyla vesaire evet, uğraştım. Aynı. Aslında ben benim de aynı şey oldu. Bütün bunlar birbirini tetikliyor dediğim e, oydu. Yani e, her şey birbirini tetikliyor, hazırlıyor ve ve ondan sonra da e, şeyi fark ediyorsun. Hani sadece vücuduna bir şey yapmıyor, vücudun üzerinden gerçekten hayatla ilişkini, kendine ilişkini değiştiriyor ve duygusal sürecini de çok etkiliyor evet, haliyle. Evet. Dolayısıyla aslında yani herhalde yani benim kendi adıma son bir yılda ben çok daha yo yoğun yoga yapmaya başladım. senin de öyle keşfettim. <gülüyor> Banu Çadırcı benim hocam aynı zamanda ve ondan çok şey öğreniyorum çok her zaman. Ve dediğin gibi farklı zamanlarda insanın farklı ihtiyaçları oluyor. Evet. Ama her ihtiyacı karşılayan bir yoga yapma biçimi var. Hani bir kere farklı var, yoga türleri var. Evet. İşte yin yoga var. Senin verdiğin yoga terapi var. Vinyasa ee, flow'lar var. Daha hareketli, daha ritmik, daha akışkan. Aynen. Ee, tao vinyasalar var. Biraz böyle dans tarzı falan. Dolayısıyla herkese uygun evet, bir yoga var, var. aslında. Ben Power de Power yoga var. Daha e, sistematik, ritmik çalışmak isteyenler için. Daha aerobik böyle evet, şey, kas evet. güçlendirmeye falan yenilik. Evet. Yönelik. Yani senin de dediğin gibi ben de bunun insanın kendisine verebileceği en güzel hediye olduğunu düşünüyorum. Bir kere denemenin en azından. Evet. Evet çünkü günlük hayatta çok böyle birkaç şeyin peşinde koşturduğumuz için kendi içimize dönüp bakmayı unutuyoruz. Yani ben ne istiyorum? Bu yaptığımı seviyor muyum? Ya da gerçekten burada olmayı mı istiyorum? Onunla konuşmayı mı istiyorum? Bütün bunlara birazcık kendi içimize dönmeyi sağlıyor. Ee, bu arada senin derslerin yoga terapi ve Yin yoga ve diğer e, yoga dersin ben hani birkaç e, farklı dersine girdim. Ee, onlardaki yaklaşımını da biz bu, bu programda çok konuşuyoruz. İşte feminizm, hayatı feminist yaklaşım <gülüyor> vesaire. Hani sen nasıl e, karşılarsın bunu bilmiyorum ama ben seni çok feminist bir hoca olarak algılıyorum. Çünkü sürekli kendi üzerinden düşünüyorsun. Bütün verdiğin örnekler kendi üzerinden ve o... Ben de bakın şunu yapamıyorum ya da yapamıyordum sonra şöyle şöyle yapabilmeye başladım. <gülüyor> ya da bugün bakın bunu yapamıyorum ben bugün şöyle hatalar yaptım gibi konuşmaya başlayınca e, derste bir hoca tabii hoca öğrenci ilişkisi ortadan kalkıyor ve herkes evet. bir rahatlıyor. Hani o bu hataları yapabiliyorsa ben de yapabilirim. O bunları aşabildiyse ben de aşabilirim. Evet duygusunu veriyor. Evet o birazcık aslında iki şey söyleyeceğim. Birincisi bu birazcık sosyolojiyle ilgili galiba. <gülüyor> <gülüyor> Sosyoloji mezunu olmamla ilgili. Ee, i̇kincisi şimdi aklıma geldi. Ee, çok güzel bir dişi enerjisi var aslında orada. Yani çok güzel kadınların birbirini desteklediği bir grup var. Evet. Ee, çünkü sen de biliyorsun yoga sınıfına gelen çok fazla kadın var ama erkek yok. Yurt dışında da bu böyle. Yani belki... 10 kişiye bir kişi. Onun için çok güzel bir kadın enerjisi oluyordu ve o desteklemek desteklenmek güzel bir duygu. Hı hı. Dolayısıyla bir dayanışma şeyine ilişkisine evet. dönüşüyor gerçekten. Evet. Birbirimizden öğrendiğimiz, birbirimizin deneyimlerinden öğrendiğimiz ve kendi evet. deneyimlerimizi den öğrenip onları dillendirdiğimiz. ama hocanın bunu yapması çok etkili oluyor. Hani <gülüyor> doğrusu olan şu şunu yapın şeklinde evet. değil. Evet. Ee, hani kendi hataları ve kendi keşifleri üzerinden evet. paylaşması hocaların çok farklı bir etki yaratıyor. Evet aslında tabii bir de ilk başta konuşmuştuk yolculuk diye ee, ve her an durumumuz değişiyor diye. Dolayısıyla e, çok farklı bir yerden başlayıp çok farklı bir yerden de çıkabiliyoruz. Evet. Onun vurgulanması da bana çok önemli geliyor. Yani herkes aynı yerde değil, değil. herkesin ihtiyaçları aynı farklı. değil. Farklı. Sabahtan akşama kadar her şey değişiyor. Aynı pozu çok ilginç gelecek. Günde üç kere bire yapsak tamamen farklı şekillerde buluyoruz kendimizi. Çünkü dışarıya çıkıyoruz, atıyorum taksinin peşinde koşarken, taksi şoförüyle tartışıyoruz belki ve bir yerimiz kasılı veriyor Akşamüstü o pozu yaptığımızda o kadar rahat hissedemiyoruz. O yaptığın ve onun hissi de çok farklı oluyor tabii, çok tabii ki. Etkileri oluyor. de çok farklı oluyor. Evet, etkileri oluyor. de çok farklı oluyor. Ee, senin verdiğin ee, derslerden bir tanesi yoga terapi dersi e, bir tek sen veriyorsun galiba. Cihyangir Yoga'da bu arada ban Çadırcı dersi veriyor. Ee, <gülüyor> onu da şey vurgulayalım. Ee, baştan söylemedik galiba. Cihyangir Yoga şimdi hem fındıklı Fındıklı'da hem de İstinye'de iki ayrı e, şubesi var. İkisini de e, katılabilirsiniz. İkisinde de var değil mi? İkisinde de var. Evet ikisinde de var. Bu arada yoga terapi benim annemin ve teyzemin müdahalim <gülüyor> oldukları dersler. Ben her zaman ayarlayamıyorum. Fakat onu biraz açar mısın? Yoga terapinin diğer yoga e, derslerinden farkı ne? Evet yoga terapi, terapetik yoga. E, Gary Crafts'la çalışıyorum ben. Bu e, yoga tarzında ondan öğrendim. Ee, şöyle başladı geçen yıl e, yazın tam bu sıralarda aslında bir yıl oldu geri kral Solo bir workshop'a katıldım ve çok memnun kaldım ondan sonra e, sürekli bir şey başladı sanki böyle bir sevgiliye doğru çekiliyormuş gibi <gülüyor> sürekli onun workshoplarının tarihlerini takip etmeye başladım İşte nereye gidiyor Nasıl yakalayabilirim ve işin ilginç tarafı bir tek Amerika'da ders veriyor. Yani tabii hmm. benim için yakın olan doğu tarafı, batı evet. iyice ya uzak. Evet, hı hı. Ee, böyle yani sürekli bir ona çekilme var. Sanki bir sevgiliye çekiliyormuş gibi tarzını çok e, beğeniyorum ve tamamıyla uydu. Ee, nefesle birlikte aktığın hareketler, kendi bedenin tamamıyla hissettiğin hareketler ve yoga'nın şifa veren yönünü keşfettim onunla. Gary Krawtson'da ilginç bir hayatı var. 19 yaşında Hindistan'a Krishnamacharya'nın evine çalışmaya gitmiş. Krishnamacharya kim diye sorarsanız hocaların hocaların hocasının hocası. Şu an hayatta değil. Oğlu Desikachar da artık ayrıldı. Yeğeni ve işte kuzenleri götürüyorlar yine yoga terapi olarak çok güçlü bir e, lineage'den geliyor, çok güçlü bir kökten geliyor. Dolayısıyla her şey e, yani büyüleyici, büyüleyici. Tam benim o anki isteklerime cevap verdi ve hala e, cevap vermeye devam ediyor. Yoga terapi derslerini verirken de çok seviyorum, kendim yaparken de çok seviyorum. Ee, şifa derken ne kastediyorsun daha çok nelere yönelik, e, neye yönelik e, bir şifa? Evet terapi derken çok geniş bir kavram aslında. Onun evet iyi oldu sorduğun. Alt omurga ve üst omurga için yoga terapi dersleri veriyorum. Özellikle o isimlerini ayırdık ki e, daha açıklayıcı olsun diye. Çünkü yoga terapi derken işte diyabet hastaları da var ya da doğurganlığını arttırmak isteyen insanlar da var. Kanser hastaları da var ve bunun gibi bir sürü sayısız şey sayabiliriz. Omurgaya yönelik sadece. Yoga stüdyosuna baktığımız zaman insanlar işte 20-30 yaş arası gayet fit insanlar ve onlar enerjilerini harcamak istiyorlar. Ama diğer taraftan baktığımızda herkesin yoga yapabilmesi için, herkese ulaşabilmek için ve kendi bedenine şifa getirebilmesi için bu ders beni çekiyor. İlla ki bir sorun olması gerekmiyor omurgada. O bölgenin güçlenmesini sağlıyor uzun vadede. Tabii düzenli yapıldığında her yoga tarzı gibi. Tabii. Daha esnek olmasını sağlıyor. Benim kendi uygulamam da ona yöneldi zaten. Böyle daha böyle iyi hissediyorum kendim. Yani nefesimle birlikte hareket ettiğimde nefes çok ilginç aslında yani. Hep bizimle olan bir şey ama bir ilişkimiz yok nefesle. <gülüyor> evet hiç düşünmüyoruz kendiliğinden oluyor. <gülüyor> evet kendiliğinden oluyor ve ancak işte burnumuzun ucuna bir egzoz gazı kokusu gelirse e, o fark zaman ediyoruz. fark ediyoruz. Nefessiz kalınca fark ediyoruz. Yoksa e, öyle bir ilişkimiz yok. Ama müthiş bir güç aslında onu fark müthiş edip kullanmaya güç. başladığımız zaman gerçekten evet. minik devrimler oluyor vücudumuzda. Kesinlikle kesinlikle. Yoga terapiye mesela annem ve teyzem özellikle çok... E, bir dönem düzenli gelmeye çalıştılar ve o kadar büyük değişiklikler oldu ki bedenlerinde, hareket kabiliyetlerinde, evet, işte ağrıların dinmesinde. Evet. Yani çok ben de katılıyorum yoga terapi derslerini fırsat buldukça. Çok ufak hareketler, çok çok rahat yapılan hareketler çok aslında. Evet. Fakat onlar arka arkaya geldiği zaman ve dediğin gibi nefesle birleştiği zaman insanın vücudu bambaşka bir hale alıyor. Evet, kümülatif etkisi oluyor. Yani o bir buçuk saatlik ders boyunca sırf omuzlara, üst sırta ve boyuna yönelmek kümülatif bir etki yaratıyor bedende. İnsan dikleşiyor, ağrılarından kurtuluyor, yapamadığı hareketleri yapmaya başlıyor. Evet, sabah daha rahat uyanıyoruz. Mesela e, şimdi bunları tabii çok önce yaşadığım için e, unutuyoruz artık böyle şeyleri. Çalışırken e, öğleden sonra 4-5 falan gibi olduğunda... ...belimin kopacağını hissediyordum. Çünkü sürekli otur, otur, otur, otur... ...bilgisayarın karşısında aynı pozisyonda... ...koltuğun şeklini almış gibi. Ve tabii bunları... ...hatırlamak, hatırlamak gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> Öğrencilerim bol bol hatırlatıyordur herhalde. Çünkü herkes öyle bir şeyden geliyor. Çok evet, insan. evet, herkesin bir bel ve sırt ağrısı var. Bir de senin derslerde... ...vurguladığın bir şey... E, ...bence çok önemli. E, hani çeşitli pozları gösterirken onu günün hangi saatinde yaparsak etkilerinin ne olacağını vurguluyorsun. Dolayısıyla onlar da insanda çok önemli bir birikim oluşturuyor. Yani ben mesela bazen belli bir yerimde bir rahatsızlık hissettiğimde, ha şimdi şu hareketi yaparsam aslında <gülüyor> hani iyi gelecek diye onu hatırlayıp yapıyorum. Dolayısıyla illa yoga stüdyosuna gitmek Gerekmiyor aslında gün içerisine yayılan bir farkındalık haline dönüşüyor. Hareketleri yapmak ya da belli bir şekilde nefes Kesinlikle. almak. Bir yere nefes, vücudun bir yerine nefes göndermek. Yani bu ilk başta çok garip bir evet. Nefes nasıl bir yere gönderilir? Nefes evet. zaten işte ciğere gider gelir diye düşünüyor insan. Evet. Ama vücudun çeşitli yerlerini nefes göndererek o bölgeleri rahatlatabiliyoruz. Evet. Ağrılardan kurtulabiliyoruz. Evet, Gary Krafsov şöyle bir şey söylemişti. Farkındalık nefesin aktığı bir kanal. Yani karnada nefes alabiliriz, göğüs kafesine nefes alabiliriz. Parmak uçlarımıza da. Evet, aynen öyle. El parmak uçlarına da, dizin arkasına da, ayak parmak uçlarına da sadece farkındalığımızı oraya taşıyarak nefesi oraya götürebiliyoruz. Farkındalık bir kanal, bir araç ve nefes orada akıyor. Dolayısıyla bir kere o kapı açıldığı zaman o farkındalık kapısı hani gün içerisine yayılan ve insanın hayatının içine giren evet. bir şey haline dönüşüyor. Ve doğrusu da yoga uygulamasını e, günlük hayata da taşımak. Yani işte evet bir saat süreyle bir buçuk saat süreyle derslerde yoga yapıyorum. Onunla kalmamak. Yani e, a, evet çantamı sağ omzumda taşıyorum hep. Birazcık sola alayım. Sağ ayağıma ağırlık veriyorum. Birazcık sola da vereyim. Sağ ayağım dışarıya açık yürüyor. Birazcık onu içeriye alayım. Bütün bunlar bir bedensel farkındalık getiriyor. Yoganın şöyle bir şeyi var. İlk önce ee, biz her şeyi parçalara ayırıyoruz. Mesela bu son dinlenme pozisyonunda vardır işte kafanın tepesini hissedin tek tek sayarız omuzlar biliyorsun sen de dirsekler el parmakları ilk önce böyle minik minik minik minik minik minik ayırırız. daha ayak parmaklarına kadar ondan sonra her şeyi birleştiririz. O bütünü hissetmek. evet. Ben o mesela ilk yogaya başladığımda o son dinlenme pozisyonu hı hı. dediğin aslında sırt üstü yatmak. Yani en evet. basit haliyle. Hani evet o söylediğin iyi oldu çünkü ben herkesi biliyor diye evet. algıladım. Ve yani hani sırt üstü yatmanın bu kadar etkili ve önemli bir hareket olduğunu, bunun evet. bir pozisyon olduğunu ve evet. çok büyük etkileri olduğunu Hiçbir eğer şey dediğin yapmamak. farkındalıkla yapılırsa. Yani ...insanı dönüştüren bir etkisi olduğunu fark etmek benim için çok çok çarpıcı olmuştu. Çok şaşırmıştım evet. yani. Evet. evet, o tam çözülme anı aslında. Bu bir, bir buçuk saatlik ders sonunda mutlaka bir 10 dakika sessiz sırt üstü dinlenerek kalıyoruz. Bunun amacı dinlenmek değil. Yoga yani yorulduğumuz için dinlenmiyoruz tabii orada. Yoga asanalarının faydasının asana hareket demek bu arada. Bütün o e, fiziksel yaptığımız hareketlerin zihin bedene entegre olduğu bir yer orası. Son dinlenme pozu, e, adı çok çekici değil ceset pozu. Hı hı. Tamamıyla hareketsiz, tamamıyla sessiz kalıyoruz ve hiçbir şey yapmadan. Çok zor aslında. Evet, hiç alışkın olduğumuz bir evet. şey değil değil mi? Hiç alışkın olduğumuz bir şey değil. ve Uyumuyorsak e, değil <gülüyor> Farkında olarak değil. yaptığımız bir şey değil evet, bu çünkü. Uyumuyorsak hiç. değil. Aynen öyle. Evet yaşamak lazım. Yani bunu anlatmak evet. şimdi böyle işte şöyle sırt üstü uzanır şöyle kalınır falan değil de bunu yaşayıp herkesin kendi deneyimi çünkü mutlaka farklı olacaktır. Evet. Ee, şimdi istersen bir parça daha dinleyelim. Çok Ondan güzel. sonra menopoz üzerine konuşalım tamam. istiyorum. Çünkü menopoz üzerine genelde çok az konuşuluyor ve hani kadınların çok tek başlarına yaşadığı. Bir deneyim menopoz. Hani evet. Çok zor paylaşılan e, ama aslında paylaşıldığı zaman çok önemli kapıların açılabildiği ve de yoga'nın e, çok önemli kapılar açabildiği bu deneyimi daha rahat yaşamak açısından. Onun için biraz onu konuşalım, evet. o konudaki çalışmalarını konuşalım istiyorum. Şimdi ikinci dinleyeceğimiz parça Madeline Perot'dan. Madeline Perot 74 doğumlu, Amerika Fransa, e, Amerikalı ve Fransız um, her iki yerde de yaşamış bir... Um, müzisyen. Son dört yılda üç albüm var. Dolayısıyla çok e, üretken olmuş e, bir müzisyen. İlk dinleyeceğimiz parça Bare Bones albümünden Instead. <Gülüyor> feeling of mm peace. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. phone Evet herkese tekrar merhaba Açık Radyo'da Hikayen Kadın Hali programındayız. Ben Ayşegül. Bugün Cihangir Yoga hocalarından Banu Çadırcı ile sohbet ediyoruz. Yoga üzerine, yoganın bilgiliği üzerine konuştuk. Yoga terapi dersleri üzerine özellikle konuştuk. Bir de Banu son ayda iki kere yaptı. Bir menopoz çalışması var. Evet. Şimdi biraz ona... ...bakalım e, istiyoruz. Menopoz önemli bir kadınlık hali. Ve e, onun üzerine... ...çok az konuşuyoruz, çok az paylaşıyoruz. E, hem çok zor yaşanan... E, ...hem de çok yalnız yaşanan bir şey... ...aslında menopoz. Buradan hemen bu parçaya da bağlamak istiyorum. Ben <gülüyor> Madeleine pero tam da bize bunları söyledi. Kendini kötü hissedeceğini... ...işte... Um, Mutsuz hissedeceğini tek başına olmadığın için mutlu ol seni bırak sevdiğin bir şey seni uçursun kurduğun hayallerle ilgili kendini iyi hisset yüreğin önde gitsin ve onu takip edersen zaten kendi içindeki bir şeylere sahip olduklarını geri götürecek seni yoga da biraz bunu yapıyor galiba değil mi kendi içimizdeki gücü ışığı Tekrar ...enerjiyi bize ortaya gösteriyor. çıkarıyor. Evet. evet, tekrar bize gösteriyor. Ve menopozda da buna çok ihtiyacımız var menopoz döneminde herhalde. Çok var. Kendi içimize tekrar dönmeye ihtiyacımız var. Kendi içimizin ne hissettiğine, ne istediğine birazcık daha yakın olmaya, yakın hissetmeye ihtiyacımız var. Ve evet, senin söylediğin gibi paylaşılmıyor. Pek öyle söylemiyoruz çünkü e, tam yani işte yaşlı kadın işi benim işim değil... Daha çok var gibi ee, belki kendi arkadaşlarımızla paylaşıyoruz ama öyle bir paylaşılan bir şey değil. Hayatımızın da çok önemli bir dönüm noktası aslında. E evet. İlla ki kötü yaşanması da gerekmiyor. gerekmiyor. Hani İlla ki bir şeyin bitişi olarak yaşanması gerekmiyor. gerekmiyor. bir değişim zamanı ve aksine ergenlik diye ergenliğin tam tersi olarak bunu adlandırılıyorlar. Ee, o açıdan da ilginç. Ee, puberty in reverse diye. Hı <gülüyor> hı. Bu senin yaptığın menopoz çalışması bedensel hem bedensel bir çalışma hem çeşitli bilgilerin Hani Menopoz üzerine konuşulan bir çalışma, iki saatlik bir çalışma değil mi? Evet, Cihangir Yoga'da yapıyorum. Birkaç aydır yapıyorum. İkincisi oldu, bugün oldu. Bundan sonra tekrar olacak ama herhalde bir Eylül sonunda falan diye düşünüyoruz. Ya İstinyede ya Cihangir'de yine. Şöyle çıktı, kendi ihtiyaçlarımdan ortaya çıktı pek <gülüyor> <gülüyor> çok şey gibi <gülüyor> hayatlarımızda. Evet, çünkü 45 yaşındayım ve e, belirli şeyler yaşayacağımı zaten tahmin ediyorum ama e, hazır olmam gerektiğini hissettim. Yani işte bir e, yoga öğretip de yogayı bu kadar hayatım içine sokmuşken yani ondan kopuk olamazdı dolayısıyla ondan yardım almam gerekirdi, onun destek olması gerekirdi. Kendim için ortaya çıktı ve çok aslında sen de katıldın bugün çok yapılabilecek pozlar herkes çok, çok rahat. rahatlıkla katılabileceği bir workshop çalışması. Hiçbir yoga bilgisi gerekmiyor. gerekmiyor. Yani herhangi bir egzersiz yapıyor olmanız bile gerekmiyor değil gerekmiyor. mi? Gerekmiyor. Hani herhangi bir insan katılabilir bu çalışmaya. Kesinlikle zaten o dosya hazırlamıştım bir tane onun içinde bütün yaptığımız pozlar var. Onları veriyorsun herkese. Evet, Dolayısıyla evde de edelim. devam etmek evet. mümkün bu çalışmaya. Evet, belki bütün pozlar yapılmaz da işte bir iki üç tane seçerek... Ve bunlar gerçekten e, rahatlatıyor. Bugün tabii çalışma şu açıdan da çok ilginç oldu. Yani çok sıcak olduğu için hava, menopoz olmamız gerekmiyor <gülüyor> sıcak basması için. Yani her an hepimize sıcak basıyor. E, dolayısıyla hani vücudumuzu nasıl soğutacağız? <gülüyor> Ve çok basit bir nefes hareketiyle vücudun bu kadar hızlı soğuyabileceğini görmek benim için çok etkili oldu. Evet, mesela. büyüleyici değil mi? Yani o minicik nefes çalışmasıyla. Bir dakikalık bir nefes çalışmasıyla evet. vücudumuz hemen soğuyabiliyor veya uyanabiliyor. Çünkü hep Hepimiz geceleri uyuyamadığımız için bu sıcaklarda <gülüyor> burada da tabii çeşitli pozlar insanı rahatlatan pozlar evet. menopoza yönelik o rahatlatan pozlarda hepimizin uykusu geldi. Güzel bir şey tabii hani, içimizin geçmesi rahatlamak falan ama evet. ondan sonra ufacık bir masajla parmağımıza birden müthiş bir uyanma evet. hissinin gelmesi yine çok çok etkileyiciydi. Evet iki tür sinir sistemi var sempatetik ve parasempatetik sinir sistemi. Sempatetik sinir sistemi günlük hayatta yaşadığımız, bütün bu karşılaştığımız olaylar, sıkıntılar demeyeyim. Fight or flight. Dövüş veya uç. Diğeri parasempatetik sinir sistemi. Rest and repose. Dinlen. <gülüyor> <gülüyor> Ve bu... Parasympatitik sinir sistemi aktive olduğu için yoga da işte yoga esnasında yoga yaparken veya yoga dersinden çıktıktan sonra biraz böyle hafif gevşemiş, <gülüyor> yumuşamış hissediyoruz. O nedeni o. Hı hı. Ama o sırada da çeşitli hareketler bizi çok canlandırıyor aslında. Kesinlikle, hı hı. kesinlikle yani işte... O, biraz evvel de aynı şeyi konuşuyorduk. Ee, günün belirli saatlerinde bazı nefes çalışmalarını yapıyoruz. Bazı pozları yapmıyoruz. Ee, mesela akşam yatmadan evvel, uyumadan evvel belirli pozları yapmıyoruz. Enerjiyi daha fazla yükseltmemesi için. <gülüyor> daha böyle bizi birazcık daha uykuya, yatanın yumuşaklığına hazırlaması için. Ama bu uyandıktan sonra da o enerji var zaten. Ve bütün bu bizim e, yaptıklarımız da zaten bizim o gün yaşayacağımız hayatı belirliyor. Tabii. Ee, onu hissetmişsindir. Sen de. Kesinlikle. Evet. Tam bir yumurta tavuk meselesi aslında evet. değil mi? Hani hem o hayat bizi belirliyor hem de bizim ona müdahalemiz. Ondan sonra hayatımızın gidişatını e, şekillendiriyor. Evet kesinlikle. Peki e, biraz hani... Yoganın genel faydaları ya da yoganın bilgeliğinin senin deyiminle hayatımıza nasıl ne konuşmuş olduk. Menopoz için yoga neden özellikle faydalı ve önemli? Hani menopozlu yoga nasıl bir araya geliyor? Biraz onu açalım mı? Tabi. <gülüyor> tabii çünkü 3 aşaması olan bir dönem kendimizi dinlememiz gereken bir dönem nasıl e, reg döneminde bazen e, hissetmişizdir enerjimiz çok yüksek olur bazen reg olmadan evvel enerjimiz iyice düşer hiçbir şey yapmak istemeyiz kollarımızı bile kaldırmak istemeyiz bacaklarımızı hiç kaldırmak istemeyiz hı hı. E, bu kendi içimize birazcık daha dönüp bakmamız gereken bir dönem yani ne istiyorum Tamam bugün enerjim yoksa o zaman bu pozu yapayım. Daha rahatlayayım. Vücudumun ısısı artıyorsa e, o zaman nefes çalışması yapayım. Metabolizmam yavaşlıyorsa, e, kilo almaya başladıysam o zaman şu pozları yapmaya başlayayım. Dolayısıyla kendimizi dinlememiz gereken bir dönem ki bedenimizin ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilirim. Ve aslında hani bunları yapmaya başladığımızda da alacağımız bütün ilaçlardan çok daha faydalı bir... Araç edinmiş oluyoruz, değil mi? Kesinlikle kendimizi iyi geri Evet, yani bazen şöyle buluyorum kendimi, uyumadan evvel işte ayak tabanlarını birleştiriyorum mesela, dizlerimi yana doğru açıyorum. Bu bir yoga pozu eğer biliyorsanız ve bu zihni sakinleştiriyor. Yani beden zaten kendini o şekilde bulu veriyor bir, şey, bir şekilde hiçbir şey yapmadan. Hı hı buluyor o istediğini e, herhangi buluyor. bir uyku ilacından daha etkili olabiliyor ya da sakinleştiriciden evet. hani böyle bir poz bir nefes çalışması Evet. Evet. Onlardan falan tabii hiç bahsetmiyorum sakinleştirici. <gülüyor> <gülüyor> Menopoz tabii bir de çok Hı -hı. çok yoğun radikal değişimlerin vücutta ve hızlı ve beklenmedik şekillerde yaşandığı bir dönem olduğu için hani bu tür bir insanın kendini iyi gelebilmesi o dönemde özellikle kıymetli bir şey herhalde. Evet. Bunları biz bütün bildiklerimizi, bugün de söylemiştim aslında, bir havuz var ona atıyoruz. Sonra ihtiyacımız olduğu zaman o beden onu zihin onu tekrar geri çağırıyor ve kendi yararımıza kullanmaya başlıyoruz. Bu nefes çalışmalarını da biliyoruz ama orada bizim niyetimiz tamamen farklı. Evet. Dolayısıyla bu menopoz çalışmasında biraz hani her bir hareket, her bir nefes çalışması neye sebep oluyor? Onu nasıl en iyi şekilde kullanabiliriz? Günün içerisinde nasıl yayabiliriz? Gün hangi kısmında bize faydalı olur? Ya da ne hissettiğimizde faydalı olur? Evet, çok fazla hormonların dalgalandığı dönemde, mesela ben kendimi çok sinirli, stresli, bıkkın, depresif hissettiğim zaman ya da enerjimin çok düşük olduğu zamanlarda Hemen e, aşağıya bakan köpek yapıyorum veya işte başımı kafamı kalbimin daha alt seviyesinde bir yerde tutuyorum ve sallandırıyorum başımı tamamen ve bu bana iyi geliyor. Bir anda tamamen çünkü baş aşağı olunca hep dikey durumda yaşadığımız için günlük hayatta baş aşağı olunca birdenbire her şey değişmeye başlıyor. Ve bunu birkaç dakika yapmak bile insanın evet. ruh halini evet. değiştirmeye başlayabiliyor. Hormonlar bizi yönettiği için zaten onları anlamak, o kendimize iyi gelen pozları bilmek. E, ve bunu da öğreniyoruz. Çok zor bir şey değil. E, i̇yi oluyor. E, bugünkü derste biraz beslenmeden de bahsettin. Kitap, verdiğim kitapçıkta da var evet. galiba bu tür bilgiler değil mi? Evet. Yani hani, yiyeceklerle de... İlişkili aslında. Evet, sıcak basmasının özellikle e, östrojen seviyesiyle ilgili. Östrojen seviyesi düştükçe bu hormonal dalgalanmalar daha fazla oluyor. Dolayısıyla doğal östrojen, hormon olarak değil doğal östrojen ne olabilir? Soya. E, soya hayır genetik olarak değiştirilmiş diyorsanız ben de öyle diyorum. <gülüyor> o zaman nar var, havuç var, baklagiller var, kuru yemiş var. Bütün bunların hepsi doğal östrojen kaynakları. Beslenmede evet onu besliyor. İkisi birbirini destekliyor. Sen şimdi sosyoloji mezunu olduktan sonra <gülüyor> bu tür konulara girdin. Ve müthiş bir anatomi bilgisi, biyoloji bilgisi... ...gerektiriyor değil mi? Yani hani terapi, yoga terapi yapmak... ...ya da hani menopoz... ...yani çok yeni bir alan aslında. Nasıl evet. geldi bu alana girmek bu alanda? Yani ben çok hayranım ve çok şey öğreniyorum senden... <gülüyor> hani ...bu konularda. Öğrenmek beni besliyor. Öğrenmek beni destekleyen bir şey. Yoksa öbür türlü hep aynı şeyleri yapmaya kalkırsam... ...çok kısıtlanırım. Birazcık da yapım itibariyle var. Hep bir şeyler okumak, öğrenmek... Dolayısıyla e, iyi geliyor bana. Ee, onun getirdiği farkındalıkta bir başka türlü bir farkındalık oluyor. Evet. Yani hani onun dersleri de yansıtıyorsun. Hani. E... Evet çünkü e, kendi deneyimlerimizi ancak öğretebiliyoruz. Kendi deneyimlerimizden e, yola çıkıp öğret ders verebiliyoruz. Dolayısıyla... O derslerde kendimden bahsetmemin nedeni de o yani ben benim yaşadığım şeyler kulaktan duysam onu o benim ağzıma zaten yakışmayacak hı hı. E, yabancı duracak dolayısıyla hep kendimden bahsediyorum <gülüyor> biraz istersen çok fazla vaktimiz kalmadı ee, <gülüyor> hani bir daha ilgilenenler olursa bu menopoz evet. çalışmasıyla hani nasıl katılabilirler nasıl ilişki kurabilirler seninle um, kim katılabilir biraz onları da konuşalım istersen. Tabii Cihangir Yoga'da veriyorum bu menopoz workshoplarını. Cihangir Yoga'nın web sitesi cihangiryoga.com Dolayısıyla oradan girip bakabilirler. Benim mail adresim banu Çadırcı Arada nokta falan yok. Et gmail.com Bana isterseniz mail atabilirsiniz. Bu arada gelirken konuşuyorduk Ayşegül'e. Mesela bu yoga dersleri işte ee, çok uzakta belki durduğunuz bir konu ama ulaşılabilecek seviyede ee, mesela maddi olarak da evet, öyle yani evet. bunu da bir örnek olarak verebiliriz ilk ders ilk mesela 10 dersi 100 liralık bir paketle yapabiliyorsunuz. Ondan sonra devam ettiğinizde çok sık yaparsanız işte mesela aylık limitsiz 80 küsür liraya geliyor. Yani bir ayda 10 derse katıldığınızda zaten ders başına 8 lira vermiş oluyorsunuz. Hani bir yerde oturup bir çay kahve içtiğinizde bu paraları <gülüyor> harcıyoruz zaten. Dolayısıyla evet. aslında herkesin çok kişinin ulaşabileceği evet. maddi olarak en azından um, ulaşabileceği evet, e, bir adamlar. aktivite yoga yapmak yani hani evet. öyle. CihangirYoga.com web sitesinden bakabilirsiniz. Aynı zamanda sırf menopoz çalışmasını gelmek de isteyebilir birisi. Hiç yoga bilmesine gerek yok veya başka bir şey evet, yapmış olmasına gerek Evet her yaş için yok. açık. Post menopoz dönemi için açık. Benim gibi pre menopoz dönemi <gülüyor> olanlar için açık. Merak edenler Aynen, için açık. ben de öyle gittiğimde faydalandım. <gülüyor> Çok iyi geldi. Merak edenler için açık. Ee, yoga terapi derslerine de bir hazırlık gerekmiyor değil mi? Hani daha önce yoga yapmış olma gibi bir e, gereklilik yok. Zaten şöyle bir şey var. Ee, Amerika'daki Sağlık Bakanlığı'nın yani NIH (National Institute of Health) bunun e, bel ile sağlık raporlarını hazırlayan kişi benim çalıştığım hoca Gary Kraftsow. Öyle mi? Hı. evet. Rehabilitasyon döneminde bile bel problemi yaşayanlar bel problemi derken fıtık demek istiyorum boyun fıtığı demek istiyorum skolyoz demek istiyorum kifoz sırttaki kamburluk bütün bunlar da yoga terapinin konusu içine giriyor yani illaki işte çok fazla oturduğum için belim ağrıyor değil fıtıkta da dahil olmak üzere. Herkes de geldiği zaman kendi özel problemini sana söylüyor Sen de ona göre çeşitli hareketlerde yönlendirebiliyorsun Evet ders içerisinde Evet ders içinde yönlendiriyorum Ve şöyle bir fikir var orada Adaptasyon fikri Hı -hı. Yine Krishnamacharya'nın bu öğretilerine dayanıyor ee, Yoga pozu yaptığımız hiçbir hareket Poz oryente bir çalışma değil Nefes oryente bir çalışma Ve yaptığımız pozların hiçbir değeri yok onlar sadece poz. Ama o pozu yapan kişi önemli. O pozu kim yapıyorsa o önemli. Niyet önemli. Ne niyetle yaptığımız. Onun kendi vücudunu yedirebilmesi, kendi pozu haline getirebilmesi evet, çok önemli. Evet, kendi pozumuzu haline getirebilmek. Onun çok özgürleştirici bir yanında var. Bana mesela ilk başta bir öğrenci Hı -hı. olarak garip geliyordu. Şimdi siz şunu şöyle uyarlayabilirsiniz ya da siz şimdi ne ihtiyacınız varsa onu yapın <gülüyor> belli noktalarda. Böyle bir şey söylendiği zaman ilk önce insan... Daha net bir şey duymak istiyor. Hani evet. Ben evet. o kadar çünkü kendimizden uzağız ve o anda ihtiyacımızın ne olduğunu bilmiyoruz ki. Ama böyle bir an geldiği zaman dersin bir bölümünde şimdi ihtiyacınız olan bir hareketi siz kendiniz yapın. İster isteniz insan kendine dönüp şu anda benim ne ihtiyacım var diye sorma evet, belki ihtiyacı. Önce biz e, bakıyorum çünkü salonda bir göz atma oluyor yanımdaki ne yapıyor falan gibi. Ama ondan sonra bakıyorum gerçekten herkes kendi ihtiyacını buluvermiş. Ben şimdi mesela biraz ilerledikten sonra hani uzunca bir süredir düzenli yapıyorum. O anın gelmesini dört gözle bekliyorum. <gülüyor> Çünkü dersin sonunda gerçekten benim kendi ihtiyaçlarım oluyor. Evet. Ve hani o boş anı, o be boş beş dakikayı dört gözle bekliyorum ki ben o hani özlediğim pozu ya da o anda evet, ihtiyacım olan anı. pozu yapabileyim diye. Evet. Hani insan kendine bakmayı öğreniyor. Evet. Kendini dinlemeyi. Evet, çok güzel söyledin. Evet. Bugünkü çalışmada da o çok çarpıcı geldi bana. Her bir um, e, her bir hareket için aslında en az üç hareket gösterdin. Hani hangisini yapmak istersek, hangisini vücudumuz uygunsa ya da o anda ihtiyacımız neyse, hani aynı sonucu alacak, evet, aynı sonucu evet. verecek şekilde hani üç hareketten veya dört hareketten bir tanesini seçebildik. Evet belki o ıı, düşük enerji seviyesinde daha yumuşak hareketler yapmak isterken enerjimiz daha yüksek olduğunda daha farklı hareket etmek istiyoruz. Evet onun için tercih olması ıı, her zaman için daha iyi. Çok özgürleştirici bir yanı var onun gerçekten hani ve evet. insanın kendini keşfetmeye teşvik evet. eden bir yanı var. Zeynep Aksoy'la yaptım ben hocalık eğitimim. sen de biliyorsun. Evet. Ee, ve onun vurguladığı bir şey vardı minyasa krama diye. Yani adım adım ilerlemek. Beden ne zaman hazırsa o pozu o zaman yapabilmek. Yani belki ilk önce onları yapacağız. Ondan sonra beden hazır olduğu zaman başka pozlara geçebileceğiz. Çünkü hı hı. ilk önce yürüyoruz sonra koşuyoruz. Tabii. <gülüyor> i̇lk önce ayağa kalkıyoruz sonra yürüyoruz. Hı hı. Bir de şöyle bir şey de var bunu Zeynep de çok vurguluyor sen de işte devrimde vandan hani benim katıldığım bütün hı hı. derslerdeki hocalar e, çok vurguluyorlar. Aslında herkesin her pozu yapması da gerekmiyor. Yoga'nın amacı da herkesin her pozu yapması değil. Evet. İlla koşmak gerekmiyor. Sadece yürümenin farklı versiyonlarıyla da hayat boyu devam edebiliriz ve bu bir kayıp değil tam tersine o da farklı derinlikleri olan bir çalışma. Evet, e, evet. Zaten istemediğimiz şeyleri yapmaya başlayınca bu sefer agresyon başlıyor, sinir başlıyor, o e, sakatlıklar başlıyor. Evet, incinmeler başlıyor. Hı -hı. Evet. Ee, peki yavaş yavaş vaktimiz doluyor son bir parçamız var onu da e, dinleyelim istiyorum çok çok teşekkürler ben teşekkür ederim bitirmeden çok sağ önce tekrar bir özetleyelim istersen ee, bağlı Çadırcı ile konuştuk bugün bizi geç açanları e, hatırlatalım e, Cihangir Yoga'da Yoga terapi dersleri ve diğer yoga derslerini veriyor Banu. Bir de özellikle bir menopoz çalışması var. Çok ilginç ve önemli bir menopoz çalışması. Eğer katılmak isterseniz Eylül sonunda tekrar olacak. CihangirYoga.com'dan bilgi alabilirsiniz. Yoga, ben de yaptığım için <gülüyor> kendimde de katarak söyleyebilirim. Gerçekten insanın kendisine verebileceği en güzel hediyelerden bir tanesi. Müthiş bir keşif alanı, bir özgürleşme yolu. Aynı zamanda kendimizle tanışma. E, hayatla yeni bir ilişki kurma e, yolu e, ben burada sana da bana bu yolu açan herkese de çok çok <gülüyor> teşekkür etmek istiyorum bugün seçtiğimiz parçaları e, parçalarda Didem'in hediyesi e, Açık Radyo'dan Didem beni tok tok, tok ve Madeline Perroy'da ve özellikle bu parçalarla tanıştırdı ona da teşekkürler teknik masada Ömer vardı ona da çok teşekkür ediyoruz ve de Madeline Perroy'la e, ayrılacağız bugün don't wait too long ee, yağmur yağabilir, güneş açabilir, ee, bazen yolunuzu bulmak için her şeyi kaybetmeniz gerekebilir. Çok fazla beklemeyin, kendinize bir şans tanıyın. Herkese iyi haftalar.